1635, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, bizi yediren, içiren ve her ihtiyacımızı karşılayan Allah'a, hamd ve senalar, olsun demesi, evet, Allah'ın Resulü yatağına girdiğinde şöyle diyordu, hamd o Allah'a ki, bizi yedirdi, içirdi, her ihtiyacımızı karşıladı, nice kimseler var ki, ihtiyaçlarını karşılayan ve barındıran yoktur.